Değerli seyirciler Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü Programı'ndan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam çocuk edebiyatı üzerine konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. İbni Haldun Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Doktora Öğretim Üyesi Melike Günyüz Hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Biz de geldiğiniz için, icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocam bugün çocuk edebiyatı üzerine biraz konuşacağız sizinle ama ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi edebiyat dünyası içerisinde işte yetişkin edebiyatı ve çocuk edebiyatı şeklinde bir ayrıma gidildiğini görüyoruz. Gerçi hani bu çok keskin bir ayrım olmadığını da biliyoruz. Peki böyle bir ayrıma neden ihtiyaç duyuldu ve çocuk edebiyatı dediğimiz zaman aslında anlamamız gereken nedir? Aslında çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Yani biz kadın edebiyatından söz etmiyoruz. Erkek edebiyatından söz etmiyoruz. Ama çocuk edebiyatından niye söz ediyoruz? Hatta çocuk Edebiyatı da kendi içinde çocuk edebiyatı, ilk gençlik edebiyatı gibi alt kısımlara da ayrılmaya başladı son zamanlarda. Böyle bir ayrıma ihtiyaç duyulmasının nedeni aslında mevcut edebiyat eserlerinin tamamının çocuklara hitap etmiyor olması. Dolayısıyla biz aslında çocuk edebiyatı tanımını yaparken... Alt yaş sınırını belirlemek için çocuk edebiyatı diyoruz. Dolayısıyla buradan anlamamız gereken şey bu çocuklar içindir, sadece onlara özeldir değil, bu kitap çocuklar için aynı zamanda yetişkinler içindir diye anlamamız gerekir. Çünkü artık çocuk edebiyatının sadece çocuklar için olmadığı, yetişkinlerin de çocuk edebiyat olan bir üründen okumaktan, resimlerine bakmaktan, bir takım keşifler yapmaktan son derece zevk aldıklarını artık çok iyi biliyoruz. Hele de bu yüzyıl, geçen yüzyılın sonu bu yüzyılın başındaki bu postmodern edebiyat akımının çocuk edebiyatına da yansıdığını düşündüğümüzde aslında çocuk edebiyatı metinleri yetişkinleri için de heyecan verici bir takım keşiflere imkan tanıyan bir edebiyat haline dönüştü. Dolayısıyla biz aslında çocuk edebiyatı derken o eserin aynı zamanda çocuklar içinde olduğunu ifade ediyoruz. Evet. Ve aslında yetişkinler olarak biz hani çok zevkli okuyoruz pek çok çocuk edebiyatı üzerine olan kitabı. Ama çocuklar için sanırım yetişkinler dünyasına ait eserleri tabii. belki de anlayabilme noktasında. E tabii ki yani şimdi çocuk dediğiniz şey artık ya da çocuğa yönelik edebiyat dediğimiz şey artık neredeyse doğumundan önce başlıyor. Yani bir annenin çocuğuna niyet ederek hamileyken ninni söylemesi, çocuğuyla konuşması, ona şarkı söylemesi, ona kitap okuması. Aslında. Masal anlatması daha doğmadan önce demek ki orada bir, bir eser var, bir edebiyat var, sanatsal bir söz var ve siz henüz onu doğmamış bebeğinize okuyorsunuz. Dolayısıyla hani çocuk derken de aklımıza ilkokul gelmeyecek artık yani doğumundan itibaren bu dünyadan nefes almaya başlayan insan yavrusunu hedef alan bir edebiyattan söz ediyoruz. Evet hocam. Hocam şimdi edebiyat alanında özellikle çocuk edebiyatı alanında çok çeşitli yayınlar olduğunu görüyoruz. Yani başkanlığımızda bu konuda çok güzel eserleri var. Son zamanlarda çok yeni güzel kitaplar ortaya koydu. Siz de hakeza aynı şekilde yayıncısınız. Evet. Çok güzel çocuk kitapları hatta en çok yabancı dile çevrilen çocuk kitaplarının yazarısınız. Evet şimdiye kadar hani o Nepalce, Moğolca, Çince, Korece dahil olmak üzere 15 dile çevrildi kitaplarım. Hı hı. Hakikaten hani bazı dillerde ben ilk yayınlanan yazarlardan bir tanesi oldum. Hı hı. Dünyanın birçok diline kitaplarım çevrildi. Evet hocam. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Bu kadar çeşitlilik içerisinde belki de biz hani ebeveynler olarak, yetişkinler olarak da çocuklarımıza o doğru edebilecek biat zevkini, anlayışını aşılamak üzere hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu çeşitlilik içerisinde doğru kitapları nasıl seçebiliriz? Şimdi öncelikle... Aslında kitabın ne olduğunu ve bir çocuk edebiyatı metninin çocuğa ne kattığını bir defa bence tam anlamamız gerekiyor. Yani biz bir çocuk edebiyatı metninden ne bekliyoruz? Şimdi son zamanlarda yapılan özellikle işte Batı literatüründe takip ettiğim okuma kültürüne yönelik metinlerde şöyle şeyler görüyorum. Yani bir anne kendi okuduğu bir romanı çocuğunu uyuturken, bebeğini ya da ayağında sallarken ona okuyor. Şimdi bu bir çocuk edebiyatı metni değil, bir yetişkin romanı. Peki bu, bu çocuğa ne katıyor? Aslında o kadar çok şey katıyor ki bir, bir doğrudan iletişim var. Yani evet muhatabınız size karşılık vermiyor ama bebeğiniz bir defa ona, onunla iletişime girdiğiniz o hissediyor. İkincisi dile dair bir edinim var. Yani bir yetişkin romanında bir yetişkin başka bir kitap da olabilir. İlla romanın kurgusal metin olması da gerekmiyor. Yani okuduğunuzda çocuğun o her şeyi alan, alımlayan beyni o kelimeleri, kavramları duyuyor ve onu işliyor alt beyninde. Dolayısıyla hani çocuğun kitapla olan ilişkisini... Biz hep böyle bir çocuk metinleri üzerinden kurguluyoruz. Hayır öyle değil yani sizin okuduğunuz bir romanı yüksek sesle pasajı bir yüksek sesle okumanız bile çocukta bir takım kazanımlar olmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz peki niye kitap okuyoruz çocuğa? Neden önemsiyoruz çocuk edebiyatı? Buradaki hedefimiz ne? Şunu bir defa bence altını çok iyi çizmemiz, vurgulamamız gerekiyor. Bir çocuk kitabının işlevi bir insanın, bir ebeveynin, bir öğretmenin, bir yetişkinin işleviyle aynı değil. Çok farklı. Bir yetişkin Çocuğu beslemekle ve ona rol model olmakla mükelleftir. Onun ihtiyaçlarını gidermekle mükelleftir. Çocuk kitabının böyle bir işlevi yok. Yani ona rol model olmak gibi, onun ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir işlevi yok. Peki nasıl bir işlevi var? Hani bunları sağlamıyorsa ne, neyi sağlayacak? Bir defa. Bir insanın hayattaki en büyük kazanımı dili çok iyi öğrenmesidir. Yani bir çocuk doğumundan itibaren dile maruz kaldığında, zengin bir dile maruz kaldığında zihinsel gelişim o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla çocuğun zengin bir dille muhatap olması, o dilin kullanım imkanlarını, o dilin zenginliğini, cümle kalıplarını, o dilin işte farklı farklı tonlamalarını öğreniyor çocuk edebiyatıyla. Ve bu da aslında çocuğun beyin gelişimine destek aslında oluyor. Aslında hayalleri bile hocam kullandığı kelimeler ölçüsünde şekillenmiyor mu? Zaten şimdi düşüncemiz bizim bildiğimiz kelimelerledir. Hayallerimiz bildiğimiz kelimelerdir. Yani biz kelimelerle düşünüyoruz. Dolayısıyla düşünce zenginliğimiz, tefekkür gücümüz bildiğimiz kelime ve kavramlarla. Peki bu kadar kelime ve kavramı öğrenebilecek yani 450 bin kelime ve kavramı 6 yaşındaki bir çocuğun öğrenebildiğini, algılayabildiğini düşünürsek aslında biz çok az şeyle besliyoruz çocuklarımızı. İşte tam da işlevi çocuk edebiyatının tam da işlevi bu noktada devreye giriyor. Yani çocuğa dil dilin imkanlarını tanıtıyoruz çocuk edebiyatı metinleriyle. Bu sebeple de çocuklarla. Çok farklı türde metinlerle çocuğu buluşturmak çok değerli bir şey. Nedir farklı türde metin? İşte ninni uyurken ninni söylemek, şarkı söylemek, herhangi bir şarkı, türkü söylemek, ilay söylemek, e, okuduğunuz bir pasajı onunla okumak, bir çocuk kitabını yüksek sesle okumak, masal anlatmak, babaanneden, anneanneden. Şimdi bunu söyleyince aklıma hemen şu geldi: pek çok bizim hani böyle düşünce dünyamızın büyük insanları annelerin okuduğu sessiz ya da dedenin okuduğu sessiz Kur'an-ı Kerim bile onların dinle olan ilişkilerini belki de güzelleştirmek anlamında ne kadar önemli Kesinlikle. bir yeri var değil yani mi? Yani bir defa Kur'an okumak hele de güzel sesle Kur'an okumak bir ritim duygusunu kazandırıyor. Yani hani bir aslında insanın ihtiyacı doğuştan ihtiyacı olan o ritim ve musiki ihtiyacını da karşılayan bir şey aynı zamanda. Dolayısıyla hani çocuğun sesli uyaranla muhatap olması çok değerli bir şey. İşte çocuk edebiyatı bunu sağlıyor. Çünkü gündelik dilde bir annenin ya da bir çocuğun bir yetişkinle muhatap olma ve zengin bir dille muhatap olma şansı interaktif olarak yani tek yönlü bir iletişimden söz etmiyorum. Yani televizyonda çocuk çizgi film seyrediyor burada bir iletişim yok. Bu tek yönlü ve çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlamayan aslında bir iletişim. Aslında gerileten bir şey. Gebe gerileten bir şey. Ve biz yetişkinler olarak aslında onların düşünce dünyalarına belki onları küçümseyerek ya da hani küçük görerek daha sınırlı kelimeyle konuşarak Kesin, sınırlandırıyoruz. Aynen öyle. Aslında o çok daha geniş bir kesinlikle, alanı içeriyor. Kesinlikle yani zengin bir dille konuşmamız gerekiyor. Mesela eş anlamlı kelimeleri mesela çocuğunuzla bir şeyden dolayı teşekkür etmek istiyorsunuz. Şimdi bu teşekkür etmeyi kaç türlü yapabilirsiniz? O kadar çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin. Kalbim çok yine oldu. Çok hassasla yani çok mütehassıs oldum. Bakın bir bir sürü şey söylüyoruz duygumuzu ifade eden. Şimdi duygularımızı ifade eden eş anlamlı kelimeleri gündelik dilde çocukla sürekli konuştuğunuzu düşünün. O çocuk bunların hepsini öğreniyor, alımlıyor ve bir süre sonra kullanmaya başlıyor. Yani düşünce derinliği, düşünce evreni bu kelimelerle oluşma, oluşuyor. İşte edebiyatın işlevi, çocuk edebiyatı metinlerinin öncelikli işlevi bu. İkinci bir işlevi var, çocuğun gündelik hayatta görmesi mümkün olmayan dünyalara seyahat ettiriyor onu düşünmesi mümkün olmayan evrenlere götürüyor. Şimdi e, hayat, din, önceki hayatımız ve öldükten sonraki hayatımız. Aslında bunlar çok metafizik ve çok fantastik şeyler değil mi? Yani biz bir evrenden geldik ve bu doğumla gerçekleşti. Bir bilinç vardı orada ama oradaki beden var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama bir ruh var. Öleceğiz, bu bedeni terk edeceğiz ama ruh yaşamaya devam edecek ama nereye gideceğini bilmiyoruz. Başka bir boyuta geçiyor. Başka bir boyuta geçiyor. Şimdi yani zaten hayatımız çok fantastik. <gülüyor> Hayatın kendisi çok fantastik bir şey. Görebilmek çok önemli. Evet, e şimdi dolayısıyla ben bu fantastik evrenin varoluşun var anlaşılabilmesi için de çocuk edebiyatında masalları çok önemsiyorum. Şimdi masalların mesela çok çok önemli bir işlevi var. Biz son zamanlarda bir de şöyle bir modern ebeveynler, modern eğitimciler olarak şöyle bir şeye kapılıyoruz. İşte masallarda şiddet var. Bu şiddeti şey yapalım. Çocuklar ne kadar anlayabiliyor bir de. Ve hayal, işte bu şiddet çocuk şiddet öğreniyor. Halbuki... Hiç öyle değil. Yani masallar üzerine yapılan araştırmalar da gösteriyor ki yani bize en vahşi gelen işte kurdun karnını kestik. İşte bilmem ne öldürdü. Halbuki buradaki anlamların hepsi bilinç altına metaforik olarak giriyor. Ve bir masal bir çocuğa bir şey dikte ettirmediği için aslında çocuk bilinç altında birçok şeyi yenebilmeyi öğreniyor masallar üzerinden. Bu sebeple yani orada mesela devi yeniyor. Bir masalda devi yeniyor. Şimdi çocuk için dev kim? Çok büyük. Evet ama o dev belki de ona eziyet eden bir yetişkin. Ve o masalda o devi aklı ve zekasıyla e, yendiğini söylüyor. Ve bütün masallar çok e, olumlu bitiyor. Hep umut veriyor. Çok azı, çok az masal e, biraz hüzünlü biter. Hepsi mutlu sonuna biter. Ve hepsi bir şekilde mağdur olan, hakkı gasp edilen, şiddete maruz kalan o masal kahramanının birçok yardımcısı olur. Bu bazen işte kuşlardır, bazen iyilik yaptığı karıncalardır, bazen başka bir şeydir. Bir peridir. Bir peridir ama ve ama şunu söyler hep. Yani sana eziyet eden bir yetişkin, seni mutsuz eden, seni taciz eden, senin duygularını anlamayan, seninle iletişime geçmeyen ee, senin e, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayan bir yetişkin bir dev gibidir. Ya da Ama, büyük bir sorun olabilir bu değil mi? Tabii Başkaştı. Yani biz sadece gündelik hayattan en basit şeyleri hmm. örnek veriyoruz. Evet. Yani o kadar terk edilmişlik, ebeveynlerden hmm. terk edilmiş. Bu terk edilmiş sadece fiziksel bir terk edilmişlikte de değil. Yani ihmal ve istismar sadece cinsel bir şeyle ilgili tanımlanacak bir şey değil. Yani çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını gidermemek de bir ihmaldir. Ve çok ciddi bir duygusal travmaya yol açabilir. E şimdi bütün bunlar için umut vaat ediyor masallar. Ama çocuk buradan umut aldığını fark etmiyor. Zaten siz öyle söyleseniz de bunu anlamaz. Onun oradaki faydası onun bilinç altında verdiği faydadır. Bizim mesela şiddet diye gördüğümüz şeyi çocuğun bizim anladığımız anlamda bir şiddet olarak algılamadığını da birçok e, e, psikolog söylüyor. Dolayısıyla işte edebiyatın işlevi tam olarak aslında çocuğun ruhuna iyi gelmesi aynı zamanda. Mesela fabllar çok başka bir şeydir. Masallar çok başka bir şeydir. Fabllar ne yapar? Bir şey dikte eder aslında. Yani Aristoteles beceyle karıncayı okursunuz ve size çok net bir şekilde der ki çalış çalışmazsan muhtaç olursun. Sonra bak donar ölürsün. Direkt bunu söyler. Ama bir kelo olan masalında bunu söylemez. Bunu dikte etmez. Yani Metin anlatım biçimi olarak bunu dikte etmez ama e, der ki işte olan bir garip oğlandır ama zekasını kullanır, devi yener, üstelik devi yenmekle de kalmaz bir de gider padişan kızıyla evlenir. Yani o kadar en uç noktada bir umut vaat ediyor ki bize. İşte bu yüzden biz çocuklarımızı masallarla büyütmemiz gerekiyor. Şimdi sorunuzla tabii çok dolaylı konuştum, şey dediniz sordunuz hani ne, ne önereceğiz, doğru kitap ne? Aslında doğru kitap bence... Çocuğun ilgisini çeken kitap. Bazen çok basit bir metin, çok basit, sizin için çok sıradan ve çok anlamsız bir hikayeyi defalarca size okutabilir bir çocuk. Defalarca anlattırabilir. Çünkü yapıyorlar bunu çocuklar. Evet çünkü orada bir yere takılıyor. O bir şey, bir anahtar kelime olabilir. Orada bir anahtar eylem olabilir. Ona iyi geliyor. Hı. Ve siz bunun ne olduğunu da bilemiyorsunuz. Mesela benim... Çocuklarımdan bir tanesinin çok bana anlattırdığı bir masal vardı. Bir, biraz daha büyüdüğünde yani artık sıkılmıştım her gece aynı masalı. Bir de şeyi hiç değiştirmiyor yani en ufak bir değişiklik yapma de izin ediyor. vermiyor. Ben de her seferinde farklı anlatayım da çocuk farklı kelimeler duysun istiyordum. Ama bir, bir bölüm var oraya asla değiştirmiyordu. Taze daha çileği reçellerim var ifadesi. Buraya takılmış. Yani niye buraya takıldı? Bilemiyorum ama çocuk oraya takılmış. Sırf Karşılık onu, gelen bir şey vardı demek evet, ki onun Sırf onu, onu dinlet, dinlemek için her gece altı ay boyunca bana bu masalı anlattırdı. Ya i̇yi ki de anlattım. Yani il, de çözdü orada. Artık her neyse <gülüyor> yani ama ona iyi geliyor. İşte böyle kitaplar yani çocuğumuzun okumaktan, duymaktan, dinlemekten zevk aldığı kitaplar. Ee, Belki genel. de ilgi alanına göre değil mi? Tabii ki. Tabii ki biraz hocam yaş büyüdükçe aslında hani böyle ilkokul hani 9-10 yaşına geldikten sonra çocuklar biraz daha aslında okuma konusunda ilgi alanlarını belirliyorlar. Şey gibi düşünelim bunu, dima zevki diyorum ben buna yani e, yemek zevkimiz nasıl gelişiyorsa bazı gıdaları damağımız çok istiyor bazılarını istemiyorsa e, kitaplar da böyle hani çocukların tür olarak. Ee, sevdiği mesela masal seviyor, bazıları daha duygusal kitaplar seviyor, bazıları macera seviyor, bazıları dedektiflik kitapları seviyor, bazıları mesela fantastikten hiç hoşlanmıyor, bazıları çok seviyor böyle 9, 10, 11 yaşından itibaren artık şeyler, türler konusunda çocuklar tercih yapabilir hale geliyorlar. Ama orada da her türden iyi ve nitelikli kitapla buluştuğunda aslında hani o kendi yolunu da buluyor. Evet. Hocam biraz önce masallardan bahsettiniz. Aslında daha çok çocuklarımıza bizim okuduğumuz masallar böyle dünya masalları değil mi? Bizim çocukluğumuzda evet. da belki de hep böyle muhatap olduğumuz, aşina olduğumuz o masallar. Ama bizim kendi kültürümüze ait aslında masal kahramanları da var. Belki onları yeniden çocuklarımıza tanıtmak anlamında bugünün şartları da göz önünde bulundurularak yazılması önem arz ediyor ve sizin de bu konuda çalışmalarınız var. Biraz buradan e, tabii bahsedelim. ki bu zaten yeniden yazım meselesi hani her dönemde olan bir şey. Benim de şahsen kendimin de yaptığı işte mesela işte ilkokuldaydı çocuklarım ya Nasrettin Hoca'yı bize okutuyorsunuz çok saçma komik bile değil dedi mesela. Düşündüm evet yani çünkü biz orada Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar ya da ipi un serdim dediğinde çocuk bunu biliyor. Bir yalan olarak anlıyor yani diyor ki hayır ip orada ama ipi un serdiliyor burada komik bir şey yok ama bizim yetişkin olarak anladığımız şey çok farklı anlamlar. Ee, ama bunu çocuklar anlamıyor. O zaman ben de dedim ki evet o zaman anlayacakları dilde yazalım. Yani bir yeniden yazım yaparak onlara e, aslında Nasrettin Hoca'nın ne demek istediğini oradaki nasıl bir mesaj vermek istediğini anlatalım. Ama bunu anlatırken de hani mesaj, mesajı budur çocuklar diliyle değil. Yani güzel bir hikaye anlatalım yine. Ama biraz daha gerekçesi en azından o hikayenin kendi içinde çıksın. Hı hı. Ama bu gerekçeyi anlatırken de Türkçe açısından da akıcı, kulağa hoş gelen bir dil kullanalım. Kahraman da bizim köşemizden evet, bir kahraman. Kahramanımız, kahramanımız da bizden olsun. Şimdi aslında bakarsanız biraz masallar böyle hani doğudan batıya doğru seyahat ediyorlar. Yani çok eski zamanlarda. Hani işte batıya giden bugün işte Grimm masalı olarak, Andersen masalı olarak okuduğumuz birçok masalın aslında muadili bizim Anadolu masallarımızın içinde var. Yani Pamuk Prenses'in çok benzeri Nardaniye Hanım bizim masallarımızda var. Ya da Hansel Gretel de orada hani çocuğu... Çocuklarını ihmal edip ya da açlığa terk eden ebeveynlerin farklı bir versiyonu bizim masallarımızda var. Çünkü zaten buralardan o tarafa doğru bir gidiş var. Ee, ama hani biraz hani Cumhuriyet'ten sonra bu çeviri hareketiyle birlikte, 1940'larda çeviri hareketleriyle birlikte bu metinler çevriliyor ve çok yaygınlaşıyor. Ama e, öte yandan hani Pertevnail Boratav başta olmak üzere birçok halk bilimcimiz de Anadolu masallarını derliyorlar. Şöyle bir avantajı var o masalların, onlar çok ciddi bir yeniden yazım, sürekli bir yeniden yazım ve sürekli batılı yayıncılar tarafından da bütün dünyaya sürekli sunuluyor. Yetmiyor bir de Hollywood'da Walt Disney'de sürekli yeni versiyonları çıkıyor ve çocuklara sunuluyor. Öyle olunca da tabii ki hani popüler hale geliyorlar. Çok bilinirlikleri oluyor. Şimdi bizim buna yetişebilmemiz gerekiyor. Yani bizim de hani onların o yeniden yazım süreçlerini, bunu dolaşıma sokma hızımız, bu dolaşıma sokarken de piyasadaki diğer kitapların kalitesinde bir içerikle bunu yapabiliyor olmamız, işte kendi animasyon stüdyolarımızı kurmamız ve orada bu animasyonları üretebilmemiz, Birbiriyle aslında çok ilişkili süreçler. Evet aslında yani görsellik çağındayız. Belki de e, görselin hiç bu kadar e, şeyi olmadığı. E, yükseğe geçmediği evet. bir çağda yaşıyoruz o anlamda herhalde onlar da çok önemli evet. e, hocam hocam biraz da dini içerikli çocuk edebiyatı üzerine konuşalım isterseniz yine bu alanda da aslında son yıllarda çok e, piyasada çok büyük bir artış olduğunu görüyoruz e, peki bu e, niceliksel olan bu artışı niteliksel olarak da görebiliyor muyuz e, bence özellerde? görüyoruz bence görüyoruz tabii ki ilk denemeler her zaman e, çok başarılı olmayabilir yani biz de hepimiz yazarlar olarak yayıncılar olarak bir takım şeyleri deneye deneye öğreniyoruz. Yani bizim ülkemizde çocuk kitabı yazarlı eğitimi var mı? Yok ama hepimiz çocuklarımız için çok iyi kitaplar istiyoruz değil mi? Bir dakika eğitimini verdik mi? Kim yazacak bu metinleri? Bu metinleri yazacak olan arkadaşlarımız hangi bilgi kaynaklarından beslendiler? Bir sanat dalı olarak yazmanın hangi aşamalarını öğrendiler ve yazacaklar? Yani yazarlarınız zaman içerisinde yetişiyor. Çizerleriniz zaman içerisinde yetişiyor. Grafikerleriniz zaman içerisinde yetişiyor. Şimdi siz Diyanet yayınlarına bir bakın. Bundan 15 sene önceki yazılar, metinler, kitap tasarımlarıyla bugünküler bir mi? Değil. Çok çok değişiyoruz. Dünyayı tanıyoruz, o entegre olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ben niteliğin çok ciddi bir şekilde arttığını görüyorum ve sık aslında şunun çok farkındayız yetişkinler olarak biz dini dini konuları anlatmak için illa da bir kitapta hadisten, ayetten örnek vermek durumunda değiliz. Yani allah Teala bize hikayelerin en güzelini anlatıyor ve Yusuf kıssasını anlatıyor. Evet. Hikayelerin en güzel Zaten hikaye anlatan Rab. Yani. Biz ondan öğrenin, öğrendik. Onu taklit ediyoruz, onu modelliyoruz. Dolayısıyla o hikayeleri biz de yeniden, yeniden yaza yaza oradaki metaforları alıp işliyoruz. Yani Yusuf kıssasında, Nuh kıssasında, Hazreti Peygamberimizin hayatında o kadar çok metafor var ki. Şimdi bu metaforları alacaksınız ve bir fantastik kitabın içine yerleştireceksiniz. Okumayı biliyorsanız orada görüyorsunuz. Yani o fantastik hikayenin içerisinde peygamber hayatlarının, onların yaşadıkları mücadelenin aslında nasıl yerleştiğini ve bilinçaltında nasıl göndermeler yaptığını görüyorsunuz. Bu nedenle ben çok iyi kitapların yazılmaya başlandığını düşünüyorum. Bu anlamda yani bir takım fantastik romanlar çıkıyor, gençlerin ilgisini çekecek ama bütün referanslarını e, İslam kaynaklarından alan e, çok nitelikli kitaplar yazılmaya başlandı. Daha küçük kitaplar açısından hani daha resimli kitaplar bağlamında konuşursak da orada da benzer bir şey var. Yani e, burada önemli olan bence bir kitabı çocuğa verirken çocuğun kendisine bir şey dikte ettirildiği hissiyatını hissetmemesi. Çok önemli. Oradan mesaj kaydısı Tabii tabii yani gerekiyor. bunu hissetmemesi gerekiyor. Ona çok güzel bir hikaye anlatıyorsunuz. Ama anlattığınız hikaye Hazreti Ali'nin işte e, cesaretini. cesaretini anlatıyorsunuz. Ama orada bak ne kadar da güzel cesur yaptı, ne kadar da işte yaptı, ne kadar şeydi. Böyle böyle şeyler söylemiyorsunuz. Siz güzel bir dille güzel bir hikaye anlatıyorsunuz. Çünkü sizin istediğiniz şey, bizim istediğimiz şey iyilik ya da cesaretle ilgili ya da sabırla ilgili kavramı çocuğun algılaması. O kavramsallaştırması zihninde. Yani Hz. Ali'nin cesaretinden söz ederken ne demek istiyoruz biz? Neyi örnekliyoruz? Orada çocuğun almasını istediğimiz kavram ne? Eğer biz çok açık bir metin yazdığımızda şöyle bir algı olabilir okurda. Ya evet onlar yaptılar, yaşadılar, gittiler. Onlar zaten çok mübarek insanlardı. Biz onlar gibi olamayız ki. Halbuki... Bize bu hikayeler niye anlatılıyor ya da Kur'an bize bu hikayeleri niye sunuyor? Hayatımıza modelleyelim diye sunuyor, değil mi? Tabii her çağda geçerli var. Tabii her çağda hepimizin alması gerekiyor. Evet, yani ve yani şey her şey bir peygamber hikayesinde bir model var, bir bir insan kimliği var. Her bir peygamberin hikayesinde farklı bir olay var. Yani birinin devesi var, öbürü balina. Yani ne kadar fantastik bir şey balina? Evet. <gülüyor> Yunus'un balinanın karnına giriyor, günlerce çıkmıyor. Orada yaşamaya devam ediyor. Bu, bu fantastik değil mi? Ya da bir deve çıkıyor ma, şeyden, kayadan bir deve çıkıyor. Peki niye bize bunları örnek veriyor? rasyonel çok, olarak malzeme çok ama fantastik edebiyattan buradan geliyor. Tabii tabii. Şimdi değil mi? biz bunu bunu böyle şey gibi okuyoruz ya. Yani işte onlar mucizelerdi. De niye bize anlatılıyor bunlar? Demek ki bir sebebi var. Yani bize bir metotla bunlar anlatıldığına göre biz niye aynı metodu kullanmıyoruz ki? Yani demek istediğim e, hay e, din hayatın bütünüdür. Edebiyat dediğiniz şey de hayatı yansıtır. Hayatın dışında bir şey değildir. Dolayısıyla her şey edebiyatın konusudur. Siz dinle ilgili bir şey mi anlatmak istiyorsunuz? Ben bunu her zaman söylüyorum. Küçük prens okuyun. Küç küçük prens alın çocuklarla eğitim yapın. Yani, yani antikapitalist bir metin olarak. Efendim işte Mihail Endin'in e, kitaplarına bakın yani o kadar antikapitalist tüketim toplumuna karşı çıkan bir metin ki tam da dini bir metin. Yani, e, yani bir şeyin dini olabilmesi için başka ne olması gerekir? Bu hayatta bize rehberlik etmesi ve doğru ve helal olanı sunmasının dışında ne bekliyoruz biz oradan? E, demek istediğim şey edebiyat metaforlarla anlatır doğrudan anlatmaz. Biz çocuklarımızın iyi bir okur olmasını istiyorsak, e, gerçekten edebi e, vasıfları olan şeyleri seçmemiz gerekiyor. Ha burada işte hadi dikkat edeceğimiz şey nedir? Bir yetişkin bir kitaptan zevk alıyorsa çocuk da alır. Hı. Şimdi şöyle düşünün. Bayat bir yemeğe hemen damağınız alır, değil mi? Bu ekşimiş istersiniz. Bu barbunya biraz ekşimiş. ve çocuğunuza yedirmezsiniz. E şimdi siz bir yetişkin olarak bir kitap alıyorsunuz diyorsunuz ki ne saçma. Ya böyle kitap mı olur diyorsunuz. Hatta genellikle ilk okuma kitapları için böyle düşünürüz. Birinci sınıf hariç o ayrı bir alan onu istisna tutuyorum. Çünkü birinci sınıf kitapları yeni okumaya başlayan çocuklar için özel tasarlanmış kitaplardır. Evet, okumayı sökmeli. Okumalı onun için daha basittir falan. Ama ikinci üçüncü sınıfta çocuğa bir kitap okutuyorsunuz. Ya da okul kitaplığından bir kitap almış ya da siz kitap evinden bir kitap almışsınız. Diyorsunuz ki anne saçma. Ya böyle hikaye mi olur? Hatta şöyle diyorsun ya bunu buysa ben de yazarım. Yani bu duyguya <gülüyor> bile kapılıyorsunuz yani. Demek ki sizin zevk almadığınız bir şey çocuk için de iyi değil yani. Evet. Evet. Hocam şimdi ebeveynler olarak bizler de hani çocuklarımıza böyle e, onların gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlayacak kitapları seçme e, konusunda titiz davranıyor, davranıyoruz. Tabii bu anlamda da yazar ve yayıncılardan da ebeveynlerin beklentileri var. E, yayıncılar olarak siz yazarlar olarak ne kadar karşılayabiliyorsunuz? E, çok mu fazla beklentileri? Ee, şimdi aslında bence Instagram'ın yaygınlaşması bence... Türkiye'de annelerin kitap seçimi konusunda daha bir üst seviyeye atlamasını sağladı. Bence etkiledi. Yani çünkü orada sürekli böyle daha iyi kitaplar, daha güzel resimlenmiş kitaplar, daha ilginç kitaplar paylaşılıyor. Bir de sosyoekonomik olarak gelişiyoruz hepimiz. Eskiden aile bütçemizde bir çocuğun kitap ihtiyacını için harcayacağımız parayla 15 sene önceki bir ortalama ailenin kitaba vereceği parayla bugünkü ailenin vereceği para aynı değil yani bütçemizde biraz daha bir genel olarak alan açıldı. Bakanlıkla Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl yeni çıkan kitaplardan bütün kütüphanelere kitap alımı yapıyor. Se ve iyi bir seçki yapıyorlar yani piyasadaki iyi kitapları seçerek alıyorlar bu anlamda e, çocuk bölümü olan halk kütüphanelerinin çok zengin koleksiyonları var çocuklar çocuk kütüphaneleri de var evet ve yeni yeni bebek kitap kitaplıkları kütüphaneleri çocuk kitaphaneleri açılmaya başlandı. E, Bence bu, bu yayıncıların ve yazarların da daha iyi, daha nitelikli eserler üretmesini teşvik ediyor. Bir de şimdi bir yandan çeviri kitaplar var, bir yandan da biz üretiyoruz. E şimdi bir çeviri kitabı da aynı yayınevi yayınlıyor, bir yerli kitabı da. E şimdi ikisini koyuyorsunuz, arası bir fark görüyorsunuz. Bu farkın kapanması gerekiyor. Yani bizim çizerlerimizin de o kalitede iş yapması, bizim yazarlarımızın da o kalitede iş yapması gerekiyor. Ve okur da bunu bekliyor. Yani diyor ki ya bir dakika ben diyor alıyorum falan yayın evinden falan kitabı, resimleri çok güzel, hikayesi çok güzel falan yayın evinden işte bizim diye alıyorum böyle. Yani bu niye diye sizin daha iyi iş yapmanız için sizi motive ediyor. Ama burada az önce söylediğim altyapı meselesi var. Biz iyi çizerleri alan açtık mı? Onlara iyi eğitimler verdik mi? Hani yazarlarımızı nerede eğittik? Bunlar gidip de mesela dünyanın mühendis ya da tıp eğitimi ya da hukuk eğitimi alan bütün gençlerimizi biz dünyanın her tarafındaki en iyi üniversitelere, master'a, doktoraya gönderiyoruz. Oradaki teknolojiyi, bilgiyi alsınlar diye. Türkiye'de kaç tane yazarımızı mesela yurt dışındaki bir yazarlık okuluna gönderdik? Hiç aklımızdan geçmiyor böyle bir şey ama yani yatırım yapmamız lazım. Sadece bir şeyi talep etmek yetmiyor. Ve bu yatırım genellikle de yayıncıların sırtına biniyor. Editörlerini yayıncılar kendileri yetiştiriyorlar, yazarlarını kendileri yetiştiriyorlar. Akademiden çok iyi dereceyle mezun olmuş illüstratörleri yayıncılar kendileri yetiştiriyorlar. Çünkü iyi resim yapmak başka bir şey ama bir çocuk kitabında aynı karakteri farklı duygularla, farklı açılarla resmetmek başka bir şey. E şimdi o, o öğretilmiyorsa siz ne yapıyorsunuz? Piyasada bunu öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama bütçeler çok ufak. Yani yayıncılık az çok siz de içindesiniz. Evet. Çok küçük bütçelerle çok iyi işler bekliyoruz e, herkesten. E bunları alan açtık mı? Yok açmadık. Dolayısıyla o altyapı eksiklerimizi de zaman içerisinde giderdiğimizde ben Türkiye'nin dini içerikli yayıncılık olsun, işte kendi kültürümüzden beslenen metinler üzerinden yeniden üretilmiş mesnevi mesnevi bir hikayeler şeyi, ansiklopedisi. Hikayeler etrafında örülmüş aslında. Tabii, şimdi bir bu bir ansiklopedideki şey. herhangi bir hikayeyi alıyorsunuz. Başka yabancı bir yazarın kitabıyla karşılaştırıyorum diyorum ki bir dakika dur bu Mesnevi'deki şu hikaye. O kadar çok var ki değil mi? O kadar çok ki yani bir, bir hikaye alıyorum aha diyorum bu Yunus'un şu beytini anlatmış. Yani bir metafordan ve aslında bakarsanız da bunlar insanlığın ortak dertleri. Kendini tanımak, kendini bilmek, dünyayı tanımak, varoluşunu anlamlandırmak. İnsanlara hizmet etmek, iyi insan olmak, doğru insan olmak, güzel insan olmak, kendi kendine yeten insan olmak. Ya bütün insanlığın aslında bütün öğretilerin ortak şeyleri bunlar. Ama o niye bu kadar başarılı bu işte? Şimdi soru bu, o niye bu kadar iyi yapıyor da ben yapamıyorum? Çünkü o yazar gerçekten kendini yetiştirmek için de çok çaba harcamış. Şimdi biz de şöyle bir durumda olmuyor değil zaman zaman. İşte çocuğuma anlattığım hikayelerimi yazdım. Ben şu soruyu soruyorum. Hangi hangi klasik romanları okudunuz? bir edebiyatından en çok kimi seversiniz? İşte Mesnevi okudunuz mu? Garipname'yi biliyor musunuz? Ali Cengiz şey Cenkname'leri okudunuz mu? İşte de okudunuz mu? Anlatabiliyor muyum? Hani nereden beslendin? Kur'an meali hiç okudun mu? Hiç tefsir okudun mu? Yani buralardan beslenmediğiniz zaman nasıl güzel yazar olacaksınız? Evet. Öyle hocam. Evet hocam şimdi yine ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Özellikle de ebeveynler olarak kitap seçerken çocuklarımıza bir kütüphane oluştururken tabii ki belki dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu konuda sizin ebeveynleri tavsiyeleriniz neler olur? Hocam sınırlı özgürlük bence çocuk eğitiminde çok önemli bir kavram. Sınırlı özgürlük. Yani çocuğun kitap seçiminde ona bir özgür alan bırakmak ama o, o alanı sizin denetliyor olabilmeniz. Mesela ne gibi? Fuara gidiyorsunuz, çocuğun işte daha nitelikli olduğunu düşündüğünüz, sizin dünya görüşünüze, hayat anlayışına daha uygun olduğunu düşündüğünüz bir takım kitaplar var. Veya hiç, hiç okunmaması gerektiğine inandığınız bir takım kitaplar var ki hepimiz bu konularda serbestiz. Şimdi... Eğer siz her şeyi alıp da onu alma bunu al. Onu alma bunu al diye yaparsanız ya bir süre sonra bir dakika orada ne var ki bana yasaklanıyor olacak. Hı. Çünkü arkadaşımın annesi onu almış. Arkadaşım bu kitabı okudu, sonra öbür sıra arkadaşıma paylaştı. Ben de o kitabı okumak istiyorum diyor ve merak ediyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla hani çocukların böyle bir sınırlı özgürlük alanlarının olmasını çok kıymetli buluyorum. Evet senin istediğin kitap ama benim istediğim bu kitaptı. hani ikisi birlikte. Hı hı. Ve bir başka önemli husus da onun okuduğu kitabı birlikte okumak ve ondan zevk almak. Aslında iyi bir edebiyat okuru olmak ya da çocuğa dil gelişimini kazandırmak biraz bu ortak paylaşımlarla gelişen süreç. Ama sadece okuyun demek okuyun olmuyor. Okuyun demekle almakla ya da para hı hı. vermekle de olmuyor. Yani orada bir eleştirme. Yani çok sizce zararlı bir kitap. Mesela ergen kızlarımız, hepimizin başına geliyor. Yani, yani biz de kendimiz ergenlikte bir takım şeyler okuduk yani. Hani annemizin babamızın istemediği şeyleri öyle ya da böyle okuduk. Bu süreçlerde ne yapacağız? İşte bu süreçlerde o ortaklık çok önemli bir şey. Yani birlikte okumak, onun okuduğuna da göz atmak, kendi okuduğunu paylaşmak. Çünkü çocuk, siz bir ben şimdi üniversitede derse giriyorum. İlk söylediğim şey kim Harry Potter okudu? Kim Harry Potter seviyor diye soruyorum. Müziklerin Efendisi'ni kim okudu diye seviyorum. Şimdi böyle bir şey beklemiyor gençler. Ben onlarla Harry Potter konuşmaya başladığımda gözleri ışıldıyor. Hı. Çünkü onların dünyasıyla iletişime giriyorum. Şimdi o zaman sen, siz işe bir sıfır önde başlıyorsunuz. Ondan sonra onlar sizi kendi dünyalarınıza aldığında artık her şeyi söyleyebilirsiniz. İşte onlarınla o... Özellikle ergenlikte birey olma süreçlerinde kendi özgürlük alanlarını ve sınırlarını belirlemeye başladıkları süreçte onları anlamaya, onlarla ortak bir dili tutturmaya çalışırsanız, o çocuğunuzun okuduğu o kitapların etkisini de en aza indirirsiniz. Evet. Çünkü onu oturup tartışırsınız. Evet, bu böyle çok heyecanlı. Ya bak falanca falanca'yı sevdi, falanca da falanca'yı aldattı. Ya gerçekten çok üzüldüm falan diye başlayıp arkasından başka bir sürü şeyi Söyleme şansınız var. Bu nedenle hani buradaki dikkat edilmesi gereken şeyi bence her zaman dikkatiniz üzerinde tutacaksınız. Evet. Ee, hiç unutmam. Oğlum liseye başladığında lisenin ilk günü okul müdürümüz. Çok inanılmaz bir konuşma yapmıştı ve beni çok etkilemişti. Demişti ki liseye gelince ebeveynler çocuklarını takip etmeyi bırakıyorlar. Ana sınıfında ve ilkokulda her gün okula gelen ebeveyn liseye geldiğinde çocuğunu bırakıyor. Hayır demişti sevgili velilerim sizi her gün kapat istiyorum. Tam çocuklarınıza sahip olacağınız yaşlar bu yaşlar. Bu çok önemli bir cümleydi benim için hayatta. Yani biz tam da onları her şekilde kuşatıp her türlü iletişime gireceğimiz çağda onlardan biraz el çekiyoruz. Kitaplarından da el çekiyoruz, başka şeylerinden de, izledikleri filmlerden, oynadıkları bilgisayar oyunlarından el çekiyoruz. Evet. Halbuki oturun siz de oynayın ne olacak yani? Arkadaşınıza gitmeyin oturun bilgisayar oynayın. O, evet. o zaman o çocukla diyaloğa giriyorsunuz ve Hani o kitabın ya da herhangi bir şeyin zararlı olduğunu düşündüğünüz o süreci de aşma şansınız olabiliyor. Aslında onu yasaklamak yerine dediğiniz gibi evet. birlikte oturup onu kritik etmek, birlikte okumak, birlikte paylaşmak. O sanırım söylediğiniz o sınırlı özgürlük alanında da evet. çocuğa bir alan da açmış. Oluyorsunuz belki kesinlikle, de. Kesinlikle, kesinlikle. Artık hocam yani yasak diye bir şey kelimesi bizim maalesef bizim şu dönemdeki ebeveynlerin hayatında olamayacak bir şey. Yani herhangi bir şeyi yasaklama şansımız yok. Evet. Yani fiziksel olarak e, evde tutabilirsiniz ama zihinsel olarak tutmanız mümkün değil. Evet. Peki biraz önce hani şeyi konuştuk biz çocuklara belki de onların kendi ilgi alanlarına göre e, kitap, seçmeleri veya e, ailelerin bu konuda yönlendirici olmaları konusunda seçtik ama e, onlarda iyi bir edebiyat zevki belki de oluşturma adına e, siz ne tür kitapları öncelikle mesela okunması gereken ya da işte bu konuda böyle bir tavsiye alsak son olarak sizden. E şimdi e, aslında prensip itibariyle hiç kitap tavsiye etmem çünkü her çocuğun ilgi alanı farklı. Yani bazen içinde çilek geçtiği için hiç sevmediğiniz bir metin bile o çocuğa çok iyi gelebiliyor. Dolayısıyla hani burada bir kitap tavsiye etmekten ziyade birlikte kitap seçmeyi ve kitapla ilgili herhangi bir etkinliği birlikte yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi öğretmeni mesela sınıftan mecburi bir okuma kitabı gönderdi ve siz de ilgili bir ebeveynsiniz ve o kitabı hiç beğenmediniz. Hiç beğenmediniz. Yani ama... O kadar çok etkinlik yapabilirsiniz ki yani o beğenmediğiniz hikayeyi beğenilir hale dönüştürmenin yollarını birlikte tartışabilirsiniz. Siz ona o hikayenin aslında öyle değil şöyle anlatılması gerektiğini söyleyip bir ona yüksek sesle o kitabı yeniden anlatabilirsiniz. Bunlar çok önemli ve en kritik şeyi söyleyeceğim size en önemli şey kitap seçimi falan değil. Biz ilkokula gidip okuma yazmayı söken çocuğa şunu söylüyoruz artık okumayı öğrendin kendin oku. Hmm. Bu o kadar yanlış bir şey ki. Böyle bir şey yok. Çocuk zaten ilkokul 1'de yani anlamlı şeyler çıkartmaya çalışması o kadar yorucu ki. Ve biz o noktada bence çocukların okuma zevkini köreltiyoruz. Okuma kültürü dediğimiz şeyden tam da uzaklaştırdığımız yaş 7-8 yaş. Çünkü sen artık okumayı öğrendin. O güne kadar annesiyle babasıyla birlikte kitap okuyan, güzel vakit geçiren bir çocuk bazen de çok zevksiz ve niteliksiz kitaplarla baş başa bırakılıyor. Ve bu bırakmayı da onun adına ve onun sağlığı için yapıyoruz. Halbuki orada yapılacak şey şu, tamam bu zorunlu bir okuma, hadi sen onu okuma oku bitir. Senin en sevdiğin kitap vardı ya hani Pamuk prensesle işte Yedi Cüceler. Hadi ben sana sonra onu okuyayım. Hani bebekken, 3 yaşındayken okuyordum ya. Emin olun 9 yaşındaki bir erkek çocuğu bile çocukluğunda çok sizde dinlemekten zevk aldığı bu kitabı siz ona tekrar okumayı teklif ettiğinizde kabul edecektir. Evet. Yani birlikte bir kitap üzerinden vakit geçirmeye devam etmek çok kıymetli bir şey. Yaş biraz daha büyüdüğünde ise onun önereceği okumak istediği kitabı sizin okumanız çok değerli, okumak, şey. evet, hı hı. çok değerli bir şey. Beraber okumak değil mi? Evet çok değerli bir şey. Anne arkadaşımı almış saftiriyi, üçüncü cildini ne olur biz de alalım. Tamam al getir ben de zaten çok merak ediyordum öbür bölümde ne oldu bu Bu kitapta ne olacak çok merak ediyordum diye başladığınız o süreç bence okuma kültürünü geliştiren bir şey. Onun için kitabın kendisinin çok önemli olduğunu da düşünmüyorum ben. Bizim Çocukla kitap özelinde kurduğumuz ilişki çok değerli bir ilişki. Belki de bu okuma hani hep bizim şikayet ettiğimiz okum oranlarının az olması, okum bir toplum olmamız belki de şikayetlerin temelinde de bu var değil mi? Tabii tabii onu, onu yani niteliksiz kitaplarla baş başa bırakıyoruz. Onun okuma ve kitapla il, il, il, ilişkisini besleyecek aktivitelerde onu yalnız bırakıyoruz. Sorun burada. Evet. Tamam onu okusun, mecburi okuma, hoca ödev vermiş, öğretmeni göndermiş. Biz burada daha güzel başka bir şeyi okumaya devam edelim. Çünkü aslında kitap en basit anlamda bir iletişim aracı. Yani çocuğunuzla herhangi bir şey yapamıyor olabilirsiniz. Bilgisayar da oynayamayabilirsiniz ama bir kitap üzerinden çok kolay diyalog kurabilirsiniz. Evet beraber resimlerine bakmak belki oradaki karakter üzerine bir şeyler Aynen konuşmak. Öyle. Aynen öyle. Aynen evet öyle. çok teşekkür ediyoruz biz ayrılan sürenin de sonuna geldik Melik Hocam. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Kıymetli izleyenler bir Düşüncenin Özü programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın Allah'a emanet olun.